Diyor, çok sevdiğim ve yakından tanıdığım bir kimse diyor ruhen vaziyeti bozuk ve Allah'ın kendisinden nefret ettiğini ve sevmediğini ve onun için böyle aldıklar kendisine yolladığını zannediyor. Bu kimseye nasıl ben yardım edebilir miyim? Ha, yanlış düşünüyor onu. Yanlış düşünüyor. Yanlış düşünüyor. Cenab-ı Hak dilediği kulunu rahata, dilediği kulunu azaba, dilediği kulunu hastalığa, Dilediği kulunu sıhhate kavuşturur. Hükümde galiptir, ise yapar. O kul ise onun onu müptela kıldıysin böyle musibetlere, ona derecat verir, âli derecattır derecat ahrıt âleminde. peygamber öyle olmadı mı? Hasta olmadı mı Eyüp? Allah'ın düşmanı mıydı? Allah'ın nebisiydi. Ya sen Allah'a tamam öyle. Öyle tecelli etti. Hatta ben sana bu usta çok şeyler söyleyebilirim ama, seni hafızalan bunu kabul etmez belki de. Musa peygambere bir adam geldi. Dedi, Ya, e, ya yani bir Allah, Ya Kelimullah Allah-u Teala'yı evime davet ediyorum, gelsin bizim eve Cuma gelişti, bu akşam yani. Söyle okuluma, Cuma akşamı geleceğim dedi, hazırlasın yemeklerini bakalım, hadi. Cuma akşamı oldu, adam yemekleri hazırladı, akşam güneş gurub etti, adama bir dışarısı yapıştı. Bir dışarısı ama maşallah alır. Aspirin, gripin, evvelime söyleyeyim, optolidon, ne varsa imkânı göreyim, Allah! Allah, Allah, da güneş doğuncaya kadar, güneş doğdu ve ağrı durdu, Hiç yok. Hadi adam Hazreti Musa'nın kapısına. Ya Musa Allah geçirdin, dışarısı geldi anam altı kadar dedi. Hadi Musa da peygamberle doğru şeye, Tura, tur Sina'ya. Ya Rabbi böyle söyledi bu, evet geldim dedi. Her Allah dedi işte, lebbek edip ona dedi. Ondan beraberle dedi? Ha, bunlar ne yapmış oluyor? Allah'ın iki sıfatı vardır, celali, cemali. Suyun da öyle. Her şeyin iki sıfatı vardır. Celali, cemali. Ateşin de öyle. Celali, cemali. Ateşin celali geldi mi yakar, mahveder. Cemali olduğu vakitte üşürsün, oh elhamdülillah aman yemeğini pişirirsin. Keba Üzerinde kebabını yaparsın, ısınırsın. Su. mebde hayattır, su içersin, hayatını kazanırsın. Celali geldi mi, nasıl yapıyor bu süreler, San koyu götürür. Ha, cenab da böyle bazen kuluna, bazı kuluna celalle tecelli eder, ağrıyla, hastalıkla, musibetle. Bazı kuluna da cemalle tecelli eder. Rahatlıkla, sefa ile bu şekilde. Ha, celalinden cemali zuhur eder. Celalinden cemali zuhur eder. Bu gülün tikeni mesela Hakk'ın misal olarak Hakk'ın celalidir tikeni, gülü. Gülde o. Eğer tiken olmazsa gül halak olur. İşte gördün mü bak, ya İbrahim peygamberi ne yaptılar? Cedevle ateşe attılar. Cemal ne yaptı sonra? Ateşe atılmasaydı, ateş gülzar olmayacaktı. Ateş gülzar oldu sonra da. Ha tiken açıldı, gül çıktı şimdi.